Pazarlar değerli izleyenler bugün yeni bir konuyla birlikteyiz biliyorsunuz bu program bir farkındalık yolculuğu ve değerli arkadaşım Polat Doğru ile birlikte her hafta bir konu seçiyoruz bu haftaki konumuz ne Polat? Hocam sizin sık sık önerdiğiniz bir konu var biraz onun üstüne konuşmak istiyoruz bu aile toplantıları meselesinden bahsediyorsunuz ama. Ona girmeden önce ben biraz şeyden konuşmak istiyorum. Şimdi analarla babalarla konuşulunca, onlarla onlara sorduğumuz zaman, yani nasıl bir çocuk isterseniz, gönlünüzden ne geçer dediğimiz zaman, işte şeyden bahsediyor. Önce diyorlar benim çocuğumun kendine güveni olsun. Yani bu yaşamda kendine güveni olmayan çocuğun uzun vadede mutlu. ...kendine ait bir hayat yaşamasının çok mümkün olmadığından bahsediyorlar. Evet. Ondan sonra insan ilişkileri iyi olsun, sosyal bir çocuk olsun diyorlar. Yani evet. istediği kadar, istediği şekilde ilişki korsun... ...ama kimseye muhtaçlık durumu da söz konusu olmasın diyorlar. Peşinden de diyorlar ki sorumluluk sahibi bir evlat olsun. Sorumluluk sahibi bir evlat olsun, işte üstüne düşenleri yapsın... ...girişimci olsun, atak olsun, o olsun, bu olsun diyorlar. İşte sağlıklı olsun, başarılı olsun falan filan diyorlar ama... Bunun arkasından da bir yandan da istiyorlar ki ya benim de sözümü dinlesin diyor mesela ana baba. Şimdi evet. Benim aklıma da geliyor ya senin sözünü her an dinleyen dediğin her şeyi yapan bir çocuğun uzun vadede kendine güven geliştirme ihtimali çok düşük. Evet. Girişimci olma ihtimali gene aynı şekilde çok düşük. O iyi bir çalışan olabilir bir iş yerinde birileriyle birlikte çalışan birisi olabilir ama kendisinin bir iş yeri kurma ihtimali çok çok çok düşük. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz aile toplantıları meselesi bunlara çözüm olur mu hocam? Neden bahsediyoruz biz? Evet bu aile toplantısı kavramı aslında bizim için hem yabancı değil hem yabancı. Hı hı. Ee, yani bizim geleneksel tavrımız içerisinde genellikle aile toplantısı büyüklerin e, sözünü dinlemek üzere büyüklerin nasihat edeceği ortamlar yaratarak oluşuyor. Ve böylelikle oturun bakalım, iyi dinleyin şimdi diye konuşan <gülüyor> ve düşüncelerini, gelecekle ilgili, şimdiki durumu ilgili değerlendirmelerini uh -huh. yapan bir aile büyüğü evet. çevresinde oluşur. Bizim burada söylediğimiz farklı bir ortam. Yani demokratik bir ailenin yapısı içerisinde Doğru. oluşan bir süreci söylüyoruz. Şimdi demokratik bir aile süreci içerisinde olduğu zaman da o zaman hem büyüğün hem küçüğün birbiriyle konuşabildiği, süreçleyebildiği... Temel bir yapı ve çerçeve içerisinde bu oluşacak. O bakımdan ana baba eğer esas bir e, tavrı yani itaat etmeyi, sorgusuz sualsiz itaat etmeyi çocuğundan beklediği bir tavır olarak görüyorsa böyle bir bizim düşündüğümüz türden bir aile toplantısı yapma yapmaya pek muktedir olamaz. olamaz yapamaz. Yani önce onun için senin de belirttiğin gibi annenin babanın, Gelecekte bu kişi nasıl bir insan olsun, ben nasıl katkıda bulunabiliyorum konusunda bir açıklığa kavuşması lazım. Örneğin şey istiyorsa eğer, bu kişi sorun çözme becerileri olsun, evet. bu kişi iş birliğine yatkın olsun, hı hı. düşüncelerini açık seçik ifade edebilsin, kendisine veren sorumlulukları bilinçli olarak kendi seçimleriyle kabul edip takip edebilsin. Sınırlarını bilsin ve bir şeye söz verdiği zaman onun sorumluluğunu hiç kimse hatırlatmasa dahi yapabilsin. Böylelikle başkasının dediğinden dolayı değil, kendi kabul ettiği temel değerlerden dolayı hayatını yönetebilsin. Eğer böyle bir arzusu varsa ana babanın, hı hı. aile toplantıları o zaman biçilmiş kaftan. Gerçekten Aynı. çok yardım edebilir. Ama bunun farkında olmak lazım. Bunun bilincinde olmak lazım. Ee, aile toplantılarını bir manipülasyon mekanizması ee, ben aile toplantısı yapacağım herkes dediğimden çıkmayacak <gülüyor> ve benim sözümü dinleyecek bunu bir aracı olarak kullanacağım derse o tip bir şeyden bahsetmiyoruz. Aslında yani niyet meselesi hocam. Yani aile toplantılarını siz hangi niyetle kurgulamak hangi niyetle yapmak isterseniz o amaca hizmet ediyor. Eğer derdiniz... Evet. Az önce benim saydığım gibi yani kendine güvenen, ayakları üstünde duran, girişimci, işte ne bileyim e, kendi yaşantısında başarılı e, amaçları olan bir birey yetiştirmek için kullanmak istiyorsanız ona da faydalı olur. Öyle yapmak istemezseniz öbür şekline de fayda olur. Ama o zaman bizim bir noktada netleşmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani sanki bu aile toplantıları yapılmadan önce Bizim bu aile toplantılarının niçin yaptığımızla ilgili bir netliğin yaşanması lazım. Sanki aile önce değerlerini keşfetmeliymiş gibi bir durum var. Yani sizin derdiniz az önce sizin söylediğiniz gibi ya... Ben şimdi çıkacağım buraya bir şeyler söyleyeceğim. Sizler de dinleyeceksiniz. İşte da aile toplantısı olacak. Yani netice itibariyle eskiden tek tek yaptığımız işi şimdi toplu bir şekilde yapacağız diye yapılacaksa. Evet. O zaman o aile toplantısından bir hayır gelmiyor. Benim algıladığım önce bir oturup karar vermek lazım. Yani biz bunu niçin yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Ee, ve gerçekten ilk adım olarak başlamak. Şimdi ben kendim evet. farz edelim ki 2-3 çocuklu bir ailenin içerisindeyim. Hı hı. Ee, baba olarak, anne olarak Aile toplantısı başlatmak istiyorum evet. Televizyondan gördüm evet. Ya Polat Bey, Doğan Bey Aile toplantısından söz etti Ben de yapmak istiyorum tamam. şeklinde. Şimdi ilk bir kere eşler arasında Burada bir enfikirlik olması Hı -hı. lazım Yani eşime diyorum lazım ki Ya karıcığım, kocacığım Hı -hı. Aa, Böyle bir şey üzerindeyiz ee, Ne diyorsun botkına? Olur, o zaman bizim kendimizin ikimizin aramızda konuşarak Bundan beklentimiz ne bunun evet. durmamız lazım. Yani ana babaya bunun ne faydası olacak şeklinde düşündüğümüzde çok önemli faydaları var. Aile içerisindeki iletişim devamlılığını sağlar. İlişkilerin sağlıklı bir biçimde ortada olmasını takip etmeyi sağlar. Böyle pis birikmiş işlerin bitme, birikmesinin önler. Yani hınç, kin, gaddarlık bilmem ne falan konuları böyle birikmez. Sonradan birisi mezara gittiği zaman onun mezarının başına gelip Hüngür, hüngür ağlayarak bir kere bile başımı okşamadım diye ağlama durumları olmaz. Yazık oluyor böyle durumlar olduğu zaman. Tabii ki. O bakımdan bir gelenek oluşturur aslında. Şimdi önce ben eşimle anlaştım. Diyelim ki evet aile toplantısı yapalım. Ve ilk başladığım zaman yapısı bile olmayacak. Çünkü bu yapıyı da hep beraber konuşarak hmm. yapacağız. Mesela şöyle derim ben. Çocuklar. Şimdi haftada bir otuz dakika konuşalım konuşalım. Tamam o oldu şudur ilk başta şu. Nasıl bir aile istersiniz? Ben istediğim zaman bağırıp çağırayım. istediğim zaman sizi tokatlayayım, <gülüyor> tekmeliyim. Çünkü bu ailenin reisi benim. İstediğimi yaparım şeklinde bir aile mi oluşsun? Yoksa sizin de hesaba alındığınız hepimizin ailesi mi oluşsun? Ne dersiniz? Tahmin ediyorum sağlıklı aklı başında 5 <gülüyor> yaşındaki bile Baba benim, benim de sesim çıksın falan diyecektir tahmin ediyorum Ben burada bir şey söylemek istiyorum evet. Bugüne kadar bunu yapmamış konuşmaya imkan vermemiş ana babalar için de aynı durum olacak mıdır hocam? Yani bu o, orada böyle benim içimde bir şey var Sanki o çocuk ya burada bir tezgah mı var diye düşünür yani Ben olsam düşünürüm acaba ne oldu başına taş mı düştü? Ne yani. diye bugün itibariyle böyle bir şey yapıyoruz diye ben düşünürüm. Yani onun girişini bile o şekilde yapmak lazım ki gerçekten bunun arkasında ciddi bir niyet olduğunun çocukla farkına varabilmesi Aha. lazım. Bir de tahmin ediyorum şunu söylemek lazım. Yani bu ilk başta son derece suni yapmacık. Değil mi? Ve ne lan aile iş şirket mi böyle toplantıyla falan yönetilecek durumu oluyor? Ne demek oluyor böyle şirket mi kurduk şimdi? Yok yönetim kurulu toplantısı var bu <gülüyor> şeklinde bakış tarzı olabilir. Ve kendilerini haklı çıkaracak bir sürü sebepler bu, gösterebilirler. Ben, ben. Ama burada benim söylemek istediğim temel konu şu Polat. Demokratik aile olmadan bir milletin demokratik bir yaşama kavuşması mümkün değil. Ne mümkün. güzel söylediniz ya. Yani o bakımdan çok önemli bir şey üzerinde konuşuyoruz Polat bugün. Türkiye'nin geleceği ile ilgili konuşuyoruz. Bu bir tek ailenin konusu değil. O zaman esas konumuz şu. Ailede demokratik bir hayat nasıl sürdürülebilir meselesi var. O bakımdan ben eğer ana babaysam ve ailenin sorumluluğunu üstlenmiş bir insansam, ilk benim ortaya çıkarmak istediğim şey, bizim aileyi ben mi yöneteyim yoksa benim de üstümde, bazı değerler mi olsun benim de itaat edeceğim hı hı. benim de gözard edeceğim bizim aileyi yöneten değerler ne olsun diye konuşmaya başladım ve emin ol altı ay bunun üzerinde konuşuyoruz başka bir şey konuşmuyoruz bayağı uzun bir zamandan bahsediyorsunuz hocam. Evet, haftada yani, bir toplantı altı aydan bahsediyorsunuz evet, yarım saat düşünecek olursa ayda iki saat şey ayda iki saat oluyor altı ay olursa on iki saatlik falan bir zamana veriyorum çok önemli çok önemli burada Bizim aileyi zaten yöneten değerler var. Onların yavaş yavaş bilinçli olması. Siz keşfetmekten bahsediyorsunuz değil Kesinlikle. mi? Yoksa oturup şimdi şöyle karar vermiyoruz. Bizim ailenin değerleri ne olsun? Bir, işte dürüst bir aile olalım. İki, ne bileyim işte insan haklarına da saygılı olalım. Üç, hadi şu da şöyle olsun gibi bir durumdan bahsetmiyoruz değil mi hocam? O tamamıyla ezberci, gibi bir durum ortaya çıkarır. Tamam. Yani şirketlerde vardır. Evet, Genel kurul yol... başkanı oturur böyle <gülüyor> arkadaşlar bizim a bizim şirketin değerlerine karar verdik. <gülüyor> Yazın bakalım deyip duvarları da yazarlar böyle. Evet. Bu gibi. Yaşamazsın. Biz yaşayan değerlerden bahsediyoruz. Onun için zaman almak lazım. Peki hocam burası çok önemli ben tek onu sormak istiyorum. Ya, nereden fark edecek bunu? Yani şöyle bir şey önersem bu aklı başında gelir mi size? yapmaktan hoşlandığımız ya da yaptığımız zaman bizi üzen şeyler neyi konuşmaya başlasak sonunda bir değer keşfeder miyiz? Ederiz. Yani işte atıyorum arada bir hep birlikte bilmem nereye gidiyoruz ya o benim çok hoşuma gidiyor dediği zaman çocuk biz orada bir değer keşfeder miyiz? Orada? Ederiz. Onların konuşulması zaten esasında ya olan bitenlerden bahsederiz veya deriz ki farz et ki geldim sana bir tane tokat hı hı. Nasıl hissedersin. ...babamdır, işler döver, işler öper... ...hiçbir soru aklıma gelmez mi dersin? Yoksa... ...babam beni niye dövdü ya? Niye acaba? Bir sebebi mi var diye sorarsın. Peki... ...ben babayım ben... ...istediğim zaman döverim mi diyeyim? Yoksa sana bir açıklamada bulunan bir insan mı olayım? Hı hı. Ee, aynı şey... ...herkes için geçerli. O zaman... ...şöyle açıklasam, böyle açıklasam deyip... ...yavaş yavaş mesela burada saygı kavramına doğru gitmeye başlaram. Burada sevgi kavramına doğru gitmeye başlaram. Bir insan korktuğundan dolayı bir şey yaptığı zaman ne oluyor? Onu konuşmaya başlarız. Bir insan sevdiğinden ve istediğinden dolayı yaptığından dolayı ne oluyor? Bunu için yaparım. Yani Allah'tan korktuğun için mi yapıyorsun? Allah rızası için mi yapıyorsun? Çok büyük fark Çok var. Çok büyük fark var. Bütün bunları konuşmaya başladığımız zaman çocuklar yavaş yavaş. Orada varoluşlarını hissetmeye başlayacaklar. Ve sonunda 5-6 tane temel değer. Değilmiş. Bu nedir? Ne bir, önerirsiniz kere, mesela? bir küçük kardeş, ben senin büyüğünüm, istediğim zaman döverim, senin tekmelerim der misin? Hayır. Demek ki saygı diye bir şey olacak. Hı -hı. Bu saygı sınırların farkındayız. Hatta öyle bir durum olabilir ki öpmek için bile izin isteyeceksin. <gülüyor> <bir durum var. gülüyor> evet. Bence gülerler, bilirler bilmem ne falan filan. O sırada ben birisini yakalar zorla bağırta bağırta öpebilirim veyahut da seni öpmek istiyorum izin verir misin diyebilirim. Sevgi kavramı çok önemli. Burada empati, hı hı. hakaniyet kavramı üzerinde çok duruyor. Yani doğuştan her aile getirdiği haklar var. Bunlar üzerinde dururum. Sağlık hepsinin hakkı. Şimdi ben odada çocuklarımın yanında sigara içeyim mi? İç mi? Yoksa Dışarıda mı mi mesela? Bunun üzerine dururuz. Aynı senin dediğin gibi hoşumuza giden gitmeyen darbaşlar üzerine dururuz. Dürüstlük bizim ailemizde önemli mi? Yoksa ister yalan söyle ister dürüst fark etmez. Önemli olan gün geçsin. Duruma göre <gülüyor> idare et demek durumu olur mu? Tutumlu olmak. Aha. Hakikaten son derece önemli. İsraf eden bir aile mi olalım yoksa tutumlu bir aile mi olalım? Bütün bunlar son derece. Bunların konuşulması lazım. Bunlar konuşulduktan sonra, bu at yapı oluştuktan sonra yavaş yavaş yolculuğa devam ederiz. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra aile toplantıları konusunda, konusunda devam edeceğiz. Evet aile toplantılarından bahsediyoruz. Polat Doğru'yla sohbetimizin konusu bu. Değerleri zaman, oluşturduk Polatcığım. Dediniz ki önce değerleri oluşturun dediniz. Yani bu evet. buradan sonra ne yapacağınız konusuyla ilgili size altyapı hazırlayacak. Gerekiyorsa bunu 6 ay ayırın dediniz. Evet. Yani çok önemlidir. Hiçbir yönteme hiçbir şeye başvurmadan sadece hiç olmazsa haftada yarım saat bir araya gelin. 6 ayınızı ayırın. ve bizim En azından. En azından. Yani, en, azından evet. en azından. Gerekirse, yani, daha, da, gerekirse daha, daha fazla. Evet. ...bizim aileyi yönetecek değerler konusuyla ilgili bir ortak fikre varın diyorsunuz. Evet. Bu aynı zamanda aslında bir nevi sözleşme de oluyor değil mi hocam? Evet. Bugün itibariyle biz hayatımızı şu andan itibaren adını koyduğumuz bu değerler doğrultusunda yaşayacağız. Evet. Yani sağlık bizim için önemliyse, sağlık senin için de önemli, benim için de önemli. Dolayısıyla senin dişini fırçalaman da önemli hale geliyor, benim sigara içmiyor olmam da önemli bir hale geliyor. Dürüstlük önemliyse ben de sana yalan söylemiyorum, hiçbir şeyi çarpıtmıyorum. Sen de aynı şekilde yalan söylemiyorsun, çarpıtmıyorsun. Bunu hallettik. Ondan yani. sonra da işte günlük hırgürün hayatın beraberinde getirdiği bizim konuşmamız, halletmemiz gereken konularla ilgili toplantılar yapabilir hale geliyoruz demek ki. Evet. Nasıl başlayacak hocam? Yani evet. bu, bu kolay bir şey değil. Şimdi bu, <gülüyor> karar verdiniz, evet. bir toplantıya başlayacaksınız. Bunun bir yolu, yordamı, yöntemi falan var mı? Var. Var. Bu işi ciddiye alınca yolu yöntemin çok durmak gerekir lazım. diye düşünüyorum evet. zaten. Yani. Şimdi ben böyle bir sürecin içerisinde ikinci aşam şu. Bu ailede yapılan işlerin bir listesini çıkar. Tamam. Ama işte bu da bir toplantı alır. Herkes bu ailede yaptığımız işler ne? Sabah kalktık, akşam yatıncaya kadar hı hı. listesini çıkarırız. Baya uzun bir liste Bayağı olur ve devam şey. ederiz bunu eklemeye falan. Liste bitti. Liste nedir? Yemek pişiyor, bulaşık yıkanıyor, ev temizleniyor, cam temizleniyor, çamaşır yıkanıyor, elbiseler asılıyor, ütüleniyor, ev ödevleri yapılıyor, okul ödevleri yapılıyor, alışveriş yapılıyor, çöp atılıyor. Bütün bunların hepsini yazdık, yazdık, yazdık. Ondan sonra oturacağız. Haydi bakalım. Mevcut durum içerisinde bu işleri kim yapıyor? Önce ona bir bakarız. Tamam. Genellikle bir yamuk durum ortaya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle hayır ben hiç çalışmıyorum, evdeyim diyen birisi bütün bunlar üzerine almıştır. yani <gülüyor> Böyle bir pardon. <gülüyor> bir anne, teyze, büyük anne falan olabilir. Sonra şunu soracağız. Bu kabul ettiğimiz değerler çerçevesinde evet. bir iş bölümü yapsak. Nasıl Aha. bir iş bölümü yapalım? Bu iş bölümü her hafta değişecek. Çöp atılacak. Yemek bulaşık yıkanacak. Yatak yapılacak. Hı hı. Ve yavaş yavaş yavaş yavaş herkes kendi sorumluluğu içerisinde bu listeden bir şey almaya başlıyor. Ve bu yazılıyor. Haftalık e, işte çöpü küçük Ayhan atacak. Yatağını herkes toplayacak. E, böylelikle Bakıyorsunuz, o zaman şu da sorular. Peki Ayancım ya, ee, sen teşekkür eder üzerine gelen görevleri aldın. Şimdi burada konuşalım bakalım. Bu üzerine düşeni yapmadığın takdirde, Hı. ne yapalım? Yaparım baba. Tamam tatlı, biliyorum öyle ama yapmadığın takdirde ne olacak? Yani dövelim mi? <gülüyor> Dışarıda soğukta ama bırakalım. <gülüyor> Üzerine su mu damlatalım için, çin eziyetimi yapalım. Yani bir konuşalım bakalım. <gülüyor> o haftalık karşılığını vermezsin. Tamam. Bu çok şey haşin değil mi yani? Yarısını versek falan. Yok hepsini verme. Genellikle çünkü bu tip şeylerde çocuklar en en, en, en sonuna kadar gidiyorlar. En kadar. Onun için biraz yumuşatmak lazım. Hayır, hepsi değil de yarısı. Veya hatta mesela akşam tatlı dondurma bilmem ne mesele anlaşıyorsunuz. Yapılmadığı takdirde bir hak mahrumiyetin evet, durumundan bahsediyorsanız. Mahrumiyet de böyle kendisi rıza olmuş durumda, karar vermiş durumda. Ve ondan sonra da aa, şimdi artık yoluna girdi. 5 yaşından itibaren her aile üyesi bir toplantıyı yönetecek. Sıraya binmiş vaziyette. Her sırasına koyabilirsiniz önce A B C D E F G benim sıram D'ye geldiği zaman olur. Senin sıram P'ye geldiği zaman olur. Aha. Ve burada işte ailemizin kurallarını birisi konuşurken dinleyeceğiz. İki kişi aynı zamanda konuşmayacak. konuşmayacak. Bir kural koyabilirsiniz. Bak kim konuşacaksa şu kalem eline alır. O kalemi Konuşmayı şey sonra ortaya koyar, öbürü <gülüyor> öyle yapar. Biz de aynı zamanda konuşmuyoruz. Bunun gibi oyunlar bulabilirsiniz. Anladım. Anladım hocam. Peki bir şey sormak <gülüyor> istiyorum. Ailenin bütün fertleri katılmak durumunda mı bu toplantıya? Yani iki yaşından büyük herkes dediniz. Yani. Ee, bugün bizim oğlanın kafası bozuk. Dedik ya ben gelmeyeceğim toplantıya siz toplanın kendi başınıza dedi. Böyle bir şey olur mu yoksa şart mıdır onun da geliyor olması? Bu konuda bu ilk 6 ay içerisinde buraya karar verirken e, bu bilicin çok iyi oluşturulması lazım. Aha. Yani e, hatta şöyle bir benzetme lazım. Bak evladım sen bugün öleceğim yarın yaşamaya devam edeceğim diyemezsin. Hı hı. Bu devam edemezsin. <gülüyor> yani 15 dakika öleyim sonra yaşa öyle bir durum yok. Öyle bir yok. şey yok diyorsunuz. Şimdi onun için sen bu ailenin üyesiysen Aha. burada konuşacağız. Onun için bu konuda bir karar ver. Kafam bozuk da olsa, mutlu da olsan, şu da olsa, bu da olsa buraya katılmanı bekliyoruz ailenin tümlüğü bakımından. Ama ben ailenin büyüğü olarak şunu beliririm ki gerçekten bazı durumlarda katılmayacak kadar morali bozuk, psikolojisi bozuk olanı yani istemeyebilir. Evet. Ona tolerans sanırım. Her insanın hata yapma hakkı vardır. Kararlar sanırım. Ama efendim? Kararlar ne olacak o zaman hocam? Kararları öyle bir şekilde alabiliriz ki yani biz e, tabii mevcut bir durum var. biz evet. sohbetimizi o şekilde oluştururuz ki belki o hafta içerisinde biz bazı şeyleri erteleriz. Tesbirli ki çok önemli bir şey oluyor. Hı hı. Ve o aile üyesinin durumuyla ilgili bazı şeyleri farkına varmamız lazım. Ama şu çok önemli. Eğer aile üyelerinden bir tanesi... Benim daha önce sözünü etmiş olduğum temel değerlerden bir tanesini sevgi, hakaniyet, dürüstlük her neyse ısrarla ihlal ediyorsa bu benim otoritemi gerektirir. Hmm. Orada ben derim ki bak arkadaş sen bu ailenin bir misin değil misin bir karar verme durumu. Ve bunun üzerinde çok durulur. Şimdi çok aşırı durumlarda çocuk aileye üye olmamayı seçebilir ama bu bir hastalıklı durumdur. O zaman da bir danışmana falan gidip konuşmak lazım. Genellikle her çocuk eder, ailesi şey tarafından sevilmek, takdir edilmek, onun bir parçası olmak ister. Tabii, tabii canım. Bu... Yani onun için çok aşırı uçlardan konuşuyoruz bu durumda. Normal olarak herkesin katılması beklenir ve herkesin takvimine göre... ...zaman tespit edilir. Yani... E, ...bu işte sadece... ...belirli bir kişinin takvimine göre değil. 5 yaşındakinin bile hayatı... E, ...ne bileyim... ...bir bale dersi vardır falan. Ona göre... ...yapılır. Anladım. Her şey anlaşılır. Yani herkes bir arada diye... olacak. Herkes orada... ...olmayı isteyecek. Ve... ...her neyse o gün gündemimiz... ...onu bizim değerlerimiz ölçeğinde... Belli toplantı kuralları dahilinde ki bunları siz özellikle tanımlamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Her aile kendi yöntemini biraz bulsun istiyorsunuz. Kesinlikle. O ilk 6 aylık süreç de aslında bunun antrenmanı yani evet. nasıl toplanacağız, sözü nasıl paylaşacağız, nerede zorluk yaşıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor diye. Ee, peki hocam ben şey de sormak istiyorum. Her konu konuşulur mu bu aile toplantısında? Yani atıyorum tamamen farz mal. Aile bir ekonomik sıkıntı yaşıyor o dönem içerisinde ve e, toplantıya katılacak kişilerden bir tanesi de evin çocuklarından biri ve bir özel okula devam ediyor. Bu ekonomik sıkıntıyı yaratan konulardan biri de o çocuğun okul taksitleri. Şimdi bunu o çocuğun bulunduğu ortamda konuşmak doğru mudur hocam? Ya bak senin okul taksitlerin bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi böyle böyle ekonomik zorluk yaşıyoruz diye bunu orada konuşmak e, ki bu çocuğun okula gidip gitmeme kararını temelde veren ana baba. Evet. E, bunu orada konuşmaları doğru bir şey midir hocam? Değil. Yoksa böyle heh, yani evet. bazı konular var ki bunların sorumluluklarını evet. onunla ilgili bir şey yapamayacak insanlarla paylaşmak çok anlamlı gelmiyor bana. Değil ve acı verir. E, onun için değerler çerçevesinde zaten baktığı zaman değerin bir tanesi bağırmaya başlar. Beni ihlal ediyorsunuz, evet. beni ihlal ediyorsunuz. O çocuğu çocuk onun hak kaynetini ihlal demektir. Heh. Yani zaten yapabileceği bir şey yok. Evet, tabii, yani ee, Eğer çocuğu ezmek, herkesin içinde onu rezil etmek bak sizden dolayı sıkıntı çekiyoruz, ama mesela okula gönderiyoruz demek gibi böyle sadist bir amacınız varsa evet. aile toplantısı çok biçilmiş. Bu <gülüyor> uygun yerdir bulunuyor. diyorsunuz. Fakat eğer sen Hakikaten sorumluluk bilincini geliştirmek, sevgiyi, saygıyı, hakaniyeti, dürüstlüğü aile içerisinde tutmak istiyorsan canım okula gidiyor, görevini yapıyor, öğrenciliğini yapıyor. Evet, yani. Onun üzerine böyle bir yük koymamanız lazım. Onun halledileceği yer başka bir yer. Fakat şu çok önemli. 5 yaşından itibaren bence harçlık verilmeye başlanmalı. Onu anlatıyorsunuz arada sırada bir daha anlatır mısınız hocam o önemli bir konu ben önemsiyorum nasıl karar verecekler ne yapacaklar ee, yani o çocuğa bu bilincin verilmesinin önemli olduğunu kerelerce söylediniz bu programda evet. ben başka yerlerde de söylediğinizi yani, biliyorum içinde yaşadığım muhitte çocuklar kadar para harcıyor bilmem ne benim çocuğumun da çok mağdur kalmasını istemem <gülüyor> ama e, rakam da vermek istemiyorum onun için ailen aileye tabii, tabii, değişebilir tabii, tabii. Fakat 5 yaşından itibaren benim çocuğumun şu kadar miktar harcayabileceğim bir param var duygusuna sahip olmasını isterim. Bunu alışveriş yaparken tam özgürlüğü de yok. Çünkü bilinceniz gelişmiş diye. Ama şunu biliyor anne baba ki çocukların alacağı, bileceği şeyleri azıcık aramızda konuşmuşuzdur. Onun harcama etkisi vardır. Ben orada bir şey söylemek istemiyorum. Siz rakam vermek istemediniz ama ben alt rakamı vermek istemediğinizi biliyorum. Üstüyle ilgili bir şey söylemek gerekir diye düşünüyorum hocam. Hmm. Yani bugün 5 yaşındaki çocuğa 50 lira e, harçlık verirseniz onu istese de bitiremez hmm. o çocuk. Müsrif yaratırsınız. Müsrif yaratırsınız. Yani nedir o limit? Bir oturuşta harcanabilecek ve... Ee, tek seferde çat diye bitebilecek bir rakamdan bahsediyorsunuz. Yani mesela Zaten benim anne. kafamdan geçen normal olarak günde 1 lira ha. harcayabilir. Bir haftada 7 lira olur. 6 yaşına gelince bir haftada 10 lira olur. Bu üst limitten bahsediyorsunuz değil evet. mi hocam? Tamam. Evet. Böylelikle e, bilir ki şu kadar bir miktar benim seçim kararım var yapar. O bittikten sonra Gene sormak istiyorum. Oyuncak, kitap, dergi, o, bu, bu bütçeden mi karşılanacak yoksa bu bütçe sadece çocuğun e, gündelik kendi keyfine göre harcamaları için mi? Kendi keyfine göre harcamaları için. Eğer normalin ötesinde bir şey isterse. Mesela? Ne bileyim ben normal olarak alınacak oyuncak 15 yıllarıktır da. On tuttu, 25 liralık istedi. Yani. Ve şimdiye kadar hiçbir çocuğa 25 liralık oyuncak almadık. Aha. Bir fark yaratacak o. O zaman ben derim ki, bak bunun 15 lirasını ben veriyorum. Tamam. Geri kalan 10 lira. Eğer almak istiyorsan bu oyuncağı, paranı biriktir. 10 lira biriktirmen lazım. Biriktirden sonra, tamam baba, biriktirdim dersen Beraber gider, alırız. Yani ben bunu da insafsızlık olmasın diye söylüyorum şimdi. hani. Evet. Oyuncağını da çocuk kendisi alsın, işte bilmem şunu da şey şöyle yapsın. Yok. Yok, normal aile yaşantısına devam ediyor ama çocuğun kendi başına değerlendirebileceği ufak da olsa bir bütçesi olmasından bahsediyoruz. Evet. Ayrıca madem böyle ara sıra hediye almak, sürpriz yapmak, evet. onu mutlu etmek, hı hı. gönlünden geçen bir şeyin farkına varıp dışarıda onu almak güzel şeyler bunlar, güzel anılar. Onun tabii. ondan bahsetmiyoruz. Şimdi dikkat edersen. Zaman geçtikçe kişi parasından sorumlu kalmayı öğreniyor. Tabi. Bu aile içerisindeki işleri yaparken işten Hı -hı. onu planlaması lazım. Derslerim çok ben yapamayacağım falan. Planlayacaksın. Zamanın kıymetini öğrenmeye başlıyor. Yönetmen kıymetini öğrenmeye başlıyor. Ara sıra kavgalar olacak. Mutlaka o zaman ya, Ne abi. olacak? Birbirine girmeyeceksin. Aile toplantısı var. Yazacağım Konuşuruz bir köşeye. Orada, orada konuşacaksın. Çünkü kavgalar genellikle değerlerden bir tanesinin ihlaliyle, i̇hlaliyle oluşmuş oluyor. Ve böylelikle birbiriyle konuşmasını bilen, birbirini dinlemesini bilen ve birbirine saygılı insanlar oluşmaya başlar ki demokratik toplumda budur. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra konuşulur. devam için <Gülüyor> Aile toplantılarında bahsediyoruz. Bence bir toplumun geleceği bakımdan demokratik aile çok önemli. Demokratik ailenin oluşmasında da aile toplantıları son derecede önemli. Onun için Polat Doğru ile birlikte bugün aile toplantılarının altyapısını, değerlerini konuşmaya devam edeceğiz. Hocam şimdi benim sizin söylediğinizden anladığım aile konularla ilgili bir oy birliği sağlasın diyorsunuz. Yani ortak bir fikir yaratılsın, o fikir herkesin fikri haline gelsin, hep birlikte bunun üzerinde uzlaşsınlar diyorsunuz. Yani şimdi tabii bu şey yeni başlayan ailelerin muhtemelen şöyle bir şey yaşayacaklar, çocuğun kıcıklığı tutarsa ne olacak hocam? Yani ana baba birlikte karar verdi, izlediler programı, dediler ki ya bugün itibariyle biz bu işi yapalım Hoca bir şey söyledi. Anlamlı da geliyor. Bizim birçok sorunumuza çözüm olacak. Ee, çocuğu da çağırdılar. Dediler ki bugün itibariyle toplantı yapıyoruz. Bundan sonra birlikte karar veririz. Çocuk da dedi ki, ta ta ta tam, işte güç bende artık dedi. Yani evet. bugün itibariyle evet. ben de gönlümden geçeni yapıyorum. Evet. İşleri paylaşalım. Bence iş paylaşımı olmasın dedi çocuk. Bilmem evet. ne yapalım. İstemiyorum dedi. Toplantı hakkını da kullanıyor çocuk yani. Böyle bir durumda ne yapılacak hocam? %100 oy birliği her zaman sağlanamazmış gibi geliyor bana. Nereye kadar sabredecek bu anayla baba? Özellikle bu çalışmanın başlangıcı için konuşuyorum. Evet, yani evet. diyebilir ki evvelden kalmış hesaplar var onları bir kapatalım. Evet. Ondan sonra bakalım ya da deneyebilir ana babayı. Hadi bakalım evet. ne kadar dayanıyorsunuz evet. diye. Özellikle ergen yaşta evet. çocuklar falan bunu deneyebilirler. Şimdi gerçekten bunlar test durumları. Ananın babanın olgunluğunu bu sürece ne kadar inanıp inanmadığını ama onun için altı ay veriyorum değerler konusunda Bu tip şeyler ortaya çıktığı zaman yeniden sohbet içine girmek lazım. Yani bunu dediğin zaman, şunu sormak lazım. Bunu dediğin zaman sen kim oluyorsun? Hı hı. Bu ailenin bir üyesi misin? Aklı başında bir insan mısın? Bu değerler yaşatan bir insan mısın? Yoksa bu ailenin ...geleceğini paylaşmak istemeyen, tamamen dışarıda kalmak birisiniz. Hı hı. Bu sohbet içerisinde devam ede ede ede, bir gün bir yerde jeton düşer. Ondan sonra aile toplantısı devam eder ama bu çocuk saygıyla, inançla, sabırla bu süreçten geçtikten sonra geleceğe nokta şudur. Ulan bunlar beni gerçekten seviyorlar galiba, <gülüyor> bütün gıcıklığıma rağmen... Ve bunlar gerçekten bu sürece inanıyorlar galiba. Aynen. Durumu var. Ondan sonra da artık o kendi küçüklerine bu süreci anlatmaya çalışır. Burada bir de başka türlü bir şey daha var hocam. Yani e, aslında ailenin tümü ailenin her bireyine bir tanıklık da yapmış oluyor bu işin içerisinde. Böyle bir ortamda fikrini söyleyebilmek, kendini ortaya koymak, düşüncelerini paylaşmak ya da ortaya atılmış fikirle ilgili bir şey söylüyor olmak ve bunun kabul görüyor olması uzun vadede çocukta çok başka şeyler yaratır. Çok farklı, şey çok güçlü, çok kuvvetli bir noktaya getirir diye düşünüyorum. Ve bu aslında bir şekilde çocuk kişisel bir lider haline getiriyor bence. Ana babayı da aynı şekilde yani ben ee, anamı yönetir babamı yönetir ama çok aile çok da demokratik değil. Yani birisi genelde daha baskın bu sizin bahsettiğiniz ben sen biz bilinci içerisinde genelde ben bilinciyle yürüyor aileler. ve Ama anne ama çocuk ama baba bir biri baskın oluyor o ailenin içerisinde ve bütün kararları farkında olmadan o alıyor. Ee, şimdi böyle bir noktada siz herkes liderdir diyorsunuz. Ve aslında herkes kendi gücünün farkına varmaya başlıyor. Evet. Yani ulan ben kabul edip yapmazsam hiç kimse bir şey yapamaz. Yapamaz değil mi? Yani bu çok önemli bir şey. Yani demokratik bir toplum ne kadar önemli? Düşün. Mısırda çöktü gitti. Niye? Evet. Çünkü bir topluluk şunu farkına vardı. Ben kabul etmezsem bir şey yapamazdı. Bu güç biter. Yani milyonlarca insan bunu aynı zamanda aynı şekilde söylediği zaman hakikaten mübareğin bir gücü yok. İlk kimsenin bir gücü yok. Herkesin gücü değerinin kabulünden geçiyor. Evet. Çocuk benim kabulümden geçen bir güç var diğer insanlarda şeklinde bir şeyin farkına varınca o zaman dediğin gibi kendi liderliğinin farkına varmış oluyor. Aynen. Bu çok önemli bir şey. Bu tanıklık konusu da bence en güçlü mesele. Düşün ya 5 yaşındaki çocuk. Dede orada olabilir. Baba, anne, abi, abla falan Ağzı açtığı zaman herkes susuyor Onu dinliyor Ya çok heyecan verici bir şey Bir var, buçuk, iki dakika, her neyse üç dakika Ve Hatta bence bu iki yaşındaki bebek bile katılır Tabi o sadece Onun da o bir buçuk, iki dakikalık hakkı vardır Herkes susar, onu dinler O anlamaz ne olduğunu ama Ben bu ailenin büyüyesiyim Aynen ben seviliyorum, ben değerliyim duygusunu çok derinden alır. Ve böylelikle hakikaten değerler etrafında toplanmış biz olan bir aile. Ve bu çocuklar Türkçe konuşurmuş gibi değerleri konuşmaya başlarlar Aa, davranışlarında. Onun için birisi yalan söylediği zaman <gülüyor> bir arkadaş şöyle anlattı. Bir kızı gelmiş, bir de Kızı gelmiş, papa papa. Ne de kızım demiş. Ki. Gel gel demiş. Beni bir köşeye çekti diyor. Kulağıma demiş ki. Öğretmeni sigara içerken gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi düşünebiliyor musun? Bir öğretmen ne kadar yüksek. Saygı duyulması gereken bir şey. Ve o ailede sağlık. Sonunda evet. önemli bir değer. Müthiş bir şey. Öğretmeni sigara içerken gördüm demiş. Öyle mi kızım demiş. Aa anlıyorum falan demiş böyle. Sonra geçtim bir Öğretmeniyle konuştum diyor. Kıp kırmızı oldu diyor kadın. Kıp kırmızı oldu. Şimdi sonra dikkat edeceğim demiş. <gülüyor> Şimdi bu çocuk nereden öğrendi bu değeri? Aileden öğrendi. öğrendi Aileden öğrendi. Bu bu değerlerin koruyucusu olmaya da öğrenmeye başlayacak. Böylelikle aile toplantıları aslında yaşama hazırlamaya başlayacak. Aile toplantıları içerisinde sorumluluk alma, sınırlarını bilme, saygıyla davranma, karşıdakinden saygı bekleme, karşıdakine bir dakika benimle böyle konuşamazsın diyebilme, görevi dağıtma, görevi alma, yapmadığı zaman karşılığını kabul etme, özür dileme ve geleceği planlama ile ilgili müthiş bir yolculuk başlar. Ee, hocam tabii hem ana baba hem çocuk burada çok ciddi beceriler geliştiriyorlar. Yani bir ana baba için de bu durum kolay değil elinizde var olan bir iktidarı ailenin diğer üyeleriyle birlikte paylaşmaya başlıyorsunuz ama şu noktası bence keyifli olan kısmı. Ben vadin orada olduğunu düşünüyorum. Taşımak zorunda olduğunuz sorumluluğu da paylaşmış oluyorsunuz. Evet. Ortak karar veriyorsunuz ve üretiminiz bu şekilde çok daha keyifli bir hale geliyor. Peki hocam ayrıntısını okumak isteyenler için sanıyorum sitenizde bir yazı var değil mi bununla ilgili? Evet aile toplantılarıyla ilgili nasıl başlatacağız bir... ne yapacağız ne edeceğiz Çünkü yani biz burada anlatıyoruz not almayan birisi için akılda kalması da çok kolay değil Evet oradan bulabilirler diyorsunuz bunu yeni bir şey o bakımdan hakikaten insanın ara sıra gidip bir kaynağı bakması gerekiyor ama bu aslında insan doğasına çok uygun bir şey Sevginin olduğu yerde bu kendiliğinden oluyor Polat. Yani sen ne dersin yavrum diye soruyor seven kişi. Onu ezip geçemiyor. Ya hocam sormaya soruyor benim orada bir itiraz yerim var. Aldığı cevap hoşuna gitmediği zaman ne yapıyor kısmı bence önemli. Sos kız diyor. Aynen öyle. Gebertirim şimdi. Aynen seyredim. öyle. Yani ben senin benim istediğim cevabı vereceğine güvenden dolayı soruyorum bazen bu soruyu. Ben bunu sık sık görüyorum birçok. Öyle değil mi arkadaşlar diyor. Öyle değil. Hadi, hadi söyleyebiliyorsan söyle. Şimdi bu aile toplantıları buna ortam yaratıyor. Belki o uyarıyı vermek lazım hocam. Yani... Aman ha, eski alışkanlıklarınızla bu aile toplantılarını yapmayın bu hakikaten eğer toplantı gibi olacaksa gerçekten fikir paylaşımı için gerçekten ortak karar vermek için olacaksa olmalı. Aynen öyle katılıyorum. Ee, gerçi bana e, seminerlerden sonra gelip hocam aile toplantısına başladık yüzümüze gözümüze sürdük. Önce ama 5-6 <gülüyor> hafta, hafta sonra e, oldu ve Allah sizden razı olsun, çok mutluyum. Çocuğumu Mutlaka. kazandım, ee, kocamı kazandım diyen e, kişilerle tanıştım ben. Aynen Ve onlara buradan çok özel bir selam gönderiyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim Polatcığım. Değerli izleyenler, yeni bir konuyla önümüzdeki hafta sohbetimizle buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.